Fasdaq al-hadis kitabullah ve hayran hedi hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şer'a'l umur muhtetataha ve kul muhtetatun bid'ah ve kul bid'atun dalale ve kul dalaletin finnar. Değerli kardeşlerim, bugünkü dersimizin konusu geçen ki dersin devamı olan çıkartacağımız geçenki dersten çıkartacağımız dersler, ibretler ...onlardan bahsedeceğiz inşallah... Ee, ...geçenki... E, ...sohbetimizde, dersimizde... ...ilk hicret... ...Darul Erkam... ...ve ilk hicret diye bir konudan bahsetmiştik... ...yani Müslümanların Habeşistan'a... ...ilk ile ilgili... ...konulardan bahsetmiştik... ...bugün... ...inşallah ondan alacağımız dersleri... ...söyleyeceğiz... Birinci çıkartılacak ders. Geçen haftaki, geçen sohbetimizde anlattığımız şeylerden birinci çıkartılacak ders, kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin bir sünneti var. Sünnetullah. Allahu Teala birçok konuda bir sünnet yapmıştır. Yani kendisinin bir e, vaadi vardır. Kendisinin ortaya koyduğu bir metot, yol vardır. E, bir emir vardır. Allah-u Teala buna muhalefet etmez. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Allah sözüne, vaadına muhalefet etmez diyor. Birinci ders, o geçen dersimizde okuduğumuz Kef Suresinin ayetlerinden اِنَّهُمْ اِيَّذْحَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجِمُوكُمْ Ayet-i Eğer onlar, Ashab-ı bahsetmiştik yani mağara arkadaşlarından, Diyor ki arkadaşlarından birisi, mağaradan uyanıp da arkadaşlarından birini çarşıya, pazara bir şeyler almak için gönderen, e, gönderilen kimseye diyorlar ki, o diğer arkadaşları, اِنَّهُمْ اِيَذْهَرُوا aleykum. Eğer sizi fark ederlerse, yani ey ashab kef, ey iman ehli, ey memleketinden, zorbalardan, zalimlerden kaçan kimseler sizi fark ederlerse, sizi taşlarlar. Ayet kelimesi. Bu Allahu Teala'nın hak ehli ve batıl ehli arasındaki bir sünnetullahıdır diyor. Birinci ders bu. Nedir bu sünnetullah? Batıl ehline karşı, zorba ve zalimlere karşı tedbir almak, hazırlıklı olmak. İşte bu Allah Azze ve Celle'nin e, bizden istediği bir şey ve sünnetullah. Yani batıl ehli, wa alaikum salam ve rahmetullah. Batıl ehli hak ehline karşı her zaman için kaba davranacaktır. Her zaman için tuzaklar kuracaktır. Dolayısıyla bunlara karşı bu ayet kerime, bu ayet kerime, bu ehli batılın çabalarını boşa çıkartmak, onları bertaraf etmek için hazırlıklı olmaya, uyanık olmaya, bir şeyler hazırlamaya davet ediyor. Bu hususta bir menheç. Bu hususta bir metot adeta bu ayet kerime. Evet. Çünkü ehli Hak, hakkın taraftarı olan kimseler diyor, akıllı, zeka sahibi, tecrübeli, bir şeylerin farkında olan, yaşadığı vakayı, yaşadığı vakayı, yani gününün şartlarını anlayabilen, yani düşmanlarının e, tuzaklarını, düşmanlarının özelliklerini fark eden, ve onların planladıkları şeyleri de fark eden kimselerdir diyor. Ehli hak, hakkın taraftarı olan kimseler böyledir. Allah-u Teala onlardan olmayı nasip etsin. Gerçekten büyük bir özellik bu. Yani hem kendin sebat üzere olacaksın, din, dininin üzere kaim olacaksın. Yani dini e, vecibelerini yerine getireceksin. Ve hem de karşıdaki hasmından, düşmanından... E, haberdar olacaksın. Onların planlarını, programlarını bileceksin. Bu büyük bir iş. Allahu Teala nasip etsin. İşte ilk Müslümanlar böyle yaptılar. Ondan dolayı Allahü Teala onları e, örnek bir nesil yaptı. Ve zafer ulaştırdı. Allah Azze ve Celle onların peşinden gitmeyi nasip etsin. Evet. Yani hak ehli kimseler kardeşlerim böyle saf, ondan sonra yani tabiri caizse hiçbir şeyden anlamayan ahmak kimseler de değil. İnsanların dalga geçtiği, insanların kolayca aldattığı saf kimseler de olmaz. Evet, bazı insanlar kolayca aldatılabilir. Şahsi zayıflıktan kaynaklanır bu. Ama genel olarak müminler sağlam, güçlü olmalıdırlar. Birbirlerini uyaracaklar. İşte böyle bir dönemde, hani Mekke döneminden bahsediyoruz ya, konumuz siret aleyhissalatü vesselamın hayatı ya, böyle bir dönemde aleyhissalatü vesselam ve ashabı Erkam ve Erkam el-Mehzûmenin evinde toplanıyorlar. Geçen hafta de söylediğim gibi burası Safa Tepesi'nde müşriklerin, kafirlerin, zorbaların gözünden ve onların meclislerinden uzak bir mekan. Erkam'ın evi, Darül Erkam dediğimiz bir ev Erkam'ın evi böyle bir yerde orayı mekan ediniyorlar ki orada orada ilk müminler yetişiyor Nebi'den yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sabrın hazırlıklı olmanın ne manaya geldiğini, nasıl yapılacağını Ailesaat ve öğreniyorlar. Orada yetişiyor ilk nesiller. Ve dinlerinin üzerine sebat etmenin, dinlerinin menheci, metodu üzere yürümenin, o metodu tahammül edebilmenin yani e, taşıyabilmenin özelliğini, güzelliğini o evde öğreniyorlar. Allahu Teala onlara ve huzu hizrakum ve huzu hizrakum inna Allah aadda Adab muhina, tedbirinize alın. Yani uyanık davranın diye hitap ediyor. Ve Huzur Hazreti, tedbirinize alın. Muhakkak Allah Azze ve Celle kâfliler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır diyor. Tedbir almak çok önemli bir şey. Alabilmek. Ama bu tedbir elbette bilen, basiret sahibi, akıl sahibi insanların önceliğinde olmalı. Yoksa herkes kendine göre bir tedbir çıkartır yani. Ya bu tedbir de yani kesinlikle dini zorunlulukları yapılması gereken şeyleri yapmaya da engel değildir. Üzerimize farz olan şeyler yapılır, yerine getirilir ama tedbir alınır. Onun için Kurtubi ve hızrakum ayet-i te tefsir ederken diyor ki burada Kunu yine yani mutayakkız uyanık olun. Yapacağınız şeylerden vazgeçmeyin ama uyanık olup tedbir almak gerektiğini anlatıyor. Ömer radıyallahu anh da diyor ki yani bu konuyla alakalı olarak ben diyor aldat aldatıcı sahtekar bir kimse değilim. Sahtekar kimseler de beni aldatamaz diyor. Subhanallah. <gülüyor> Yani o kadar dirayetli bir insan. Kim sahtekar, kim yalancı, dolandırıcı biliyorum. Onda hakkın nuru, basireti var yani. Evet. Kardeşlerim, yani burada bize anlatılmak istenen şu hadiste geldiği üzere, Allah Azze ve Celle, e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam, a, diyor ki Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle, yuhibbu minel amili, İda amile en yüsür. Bir kimse bir iş yaptığı zaman güzel yapmasını sever. Bir başka etkere de Ayşe radıyallahu anhadan geliyor. İnna Allaha yuhib bu ida amile amile, ida amile ahedukum amelen, yutqinahu. Sizden birisi bir iş yaptığı zaman onu iyi yapmasını sever diyor. Allah Azze ve Celle o işi iyi yapmasını sever. Yani bu her işte böyledir. Dünyalık işte tasavvur edelim. Bir insan mobilyacı, Kayseri Mobilyanın memleketi. Onu iyi yaptığını düşünsek, iyi bir usta olduğunu düşünsek, o insan her yerde aranır. Her yerde o insan iş bulabilir. Öyle değil mi? Sizler ehilsiniz bu usta biliyorsunuz. Kesinlikle öyledir. O zaman dini işlerde de böyle. Elden geleni yapmak gerekiyor. Gücümüzün yettiğini yerine getirmek gerekiyor. Herkes bulunduğu işte işini iyi yapacak. Bir kere işindeki dürüstlüğüyle takdir edilecek. Bu İslam'ın getirdiği bir ahlak kuralı zaten. İşinde aldatıcı, tembel olmayacak. Tembellik hiçbir şekilde, hiçbir yerde itibar görmeyecek. Allah Teala, Allah Teala işini iyi yapan kimseler sever. Ya bunu çocuklara verebilsek keşke. Yani çocuklar için, gençler için en önemli sorunlardan birisi tembel olmak, işini iyi yapmamak. Bir şey yapmak zorundaysan onu önce sevmen lazım. Seversen iyi yaparsın, sevmezsen iyi yapamazsın. Ondan sonra herkes arkanda kötü söz söyler, taan eder. Ve böylelikle de dinine de zarar gelir. Buradan alınacak en önemli ders bu olsa gerek. Dolayısıyla dini mevzularda ise çok çok daha iyi davranmak gerekiyor. Çok daha temkinli davranmak gerekiyor. Allahu Teala bu basireti nasip etsin. İşlerinde iyi davranan, dürüst olan, en iyi yapanlardan eylesin. Evet. İkinci ders kardeşlerim, geçenki anlattığımız konulardan, ihtiyaç anında hak üzere, emniyette olabilmek için, yani Allah'ın dinini emniyet üzere yaşayabilmek için hicretin, hicretin caiz olması, hicretin meşru kılınması. Evet. Allah Azze ve Celle yeryüzünde kelimesinin yüce olması, en üst olması için, ilahi kelime, ilahi kelimetullah diyoruz ya, Allah Azze ve Celle'nin kelimesinin yüce olması için, yani dinin yüce olması için, ve müşriklerin yaşadığı, içerisinde müşriklerin yaşadığı iman ve din konularına, iman ve din mevzularına saygısızlık edildiği, yani dinin haramlarının çiğnendiği bir yerden Allah'ın da kelimesinin yüce olması için bir başka mekana hicreti meşru kılıyor, şeriat yapıyor allah Teala. Bahsettiğimiz gibi ilk hicret, ilk hicret biliyorsunuz Habeşistan'a 11 erkek 4 kadınla yapılıyor. Bunların içerisinde çok güzide insanlar var. Osman bin Affan radıyallahu an, Rukeyye'dü, bintu, bintu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Halisratü'sülah'ın kızı, Abdurrahman bin Aff, Zübeyr bir Avvam, Abdullah bin Mesud, Ümmü Seleme Abu Selem'e bu gibi çok değerli insanlar var. Niçin gidiyorlar onlara? Niçin icret ediyorlar? Dinlerini, Allah'ın kendilerine farz kıldığı ibadetleri hakkıyla yerine getirebilmek için. Çünkü Mekke'de o ibadetleri yerine getiremiyorlardı hakkıyla. Sürekli zulüm görüyorlar, işkence görüyorlardı. İbadetlerini hakkıyla ortaya koyamıyorlar. Hatta anlattığımız gibi Ebu Bekir radiyallahu anh bile gitme kararı alıyor. Sübhanallah. Sonra, Ebni Dahinne denen bir adam, bir kavmin efendisi, onu emanetine alıyor, kefilliğine alıyor ve geri dönüyor. Bunun gibi, eğer bir insan dinini idhar edemezse, ortaya koyamazsa, İslam'ın şiarları olan şeyleri, namaz, oruç, zekat, cumaya gitme, bayram namazı, vesaire, Kur'an okuma gibi şeyleri yerine getiremezse o zaman yani yerine getiremezse bu şeylerden yana zulüm görürse hicret etmesi gerekir. allah Teala bakın, Nisa suresinde bu hemen hemen birçoğumuzun duyduğu bir ayet-i kerimedir. Konuşulan bir mevzu. Çoğu zaman yani eskiden beri konuşulan mevzu. Hep kafalarda soru kalmıştır bu hususta. İnnelledîne teveffâhumel melâiketü zâlimî enfüsihim kâlû Kendi nefislerine zulüm eden kimseler bu kimseleri melekler vefat ettirirken sizler ne işteydiniz derler. Yani nasıl bir meşguliyetiniz vardı? Kâlû kunnâ mustad'afîne fil ardı Derler ki, bizler yeryüzünde mustazak, zayıf kimselerdik. Yani hicret etmeyenlere hitap ediliyor. Bu hitap, hicret etmeyenlere. Yani neden hicret etmediniz? Dininiz hususunda ne işteydiniz? Onlar da cevapları, melekleri vefat ettirirken, bizler yeryüzünde zayıf kimselerdik. Yani hicret etme imkanımız yoktu demeye getiriyorlar. Kalu Melekler diyorlar ki قَالُوا Elem <gülüyor> tekun اَرْضُ اللّٰهِ Allah'ın arzı geniş değil miydi? Yani sizler e, dininiz hususunda ne işteydiniz ki böyle, böyle kaldınız, bu durumdasınız. Oysa ki Allah'ın arzı geniş değil miydi? فَتُهَا جِرُ Oraya hicret etseydiniz ya. Oraya hicret etseydiniz ya. Subhanallah. İşte hicreti şeriat yapan, meşru kılan delillerden biri de bu. Ankebet suresinde de aynı şeye temas ediliyor. Allah azze ve celle orada ya ibadialladine amenu ey iman eden kullarım. İnne ardı inne ardı vasiatun Muhakkak fa'budun. Muhakkak benim arzım, yeryüzüm geniştir. Sadece bana ibadet edin. Feiyaya fa'budun çok önemli. Sadece bana ibadet edin. Yani bana, sadece bana ibadet edecek, edecek durumunuz yoksa bulunduğunuz memlekette hicret edin. Bana, sadece bana ibadet etmek için hicret edin diyor. Kulli nefsin da'aigatil mev, thumbe ileyna turca'un. Her nefis ölümü tatacaktır sonra dönüşünüz banadır diyor. Arkasından ölüm geliyor bak. Yani ister memleketinde kal, ister hicret et, ister hicret yolunda ol ki... Nisan suresinde buna hicret, işaret edilir. Hicret yolunda bir ölü, birisi ölürse hicret ederken onun ecri de Allah'a'dır. İster hicret yolunda ol her halükarda öleceksin ve dönüşün bize bizedir diyor Allah Azze ve Celle. İşte buradaki hicret kardeşlerim az önce söylediğim gibi ilk Müslümanlardan örnek alacağımız üzere İslam'ın şiarları yerine gelmiyor ise Zorbalıkla, insanlara, zulümle e, dinleri, dinlerinin gereği, inançlarının gereği yaptırmıyor, yaptırılmıyor ise bir başka memlekete din, dininin şiarını ortaya, alametini ortaya koyacağı namazını, orucunu, cemaatini vesaire, hacini yapabileceği, haccına gidebileceği bir yere hicret eder. Doğu Türkistan bunun için bir örnek. Doğu Türkistan haberlerini biliyorsunuz değil mi? Şu an en son haberler nasıl bilemiyoruz ama orada tam bir fitne ortamı söz konusu. Çünkü Çinliler Allah Azze ve Celle onlara hidayet etsin. Hidayet etmezse de layıkını Allah'tan bulsunlar inşallah. Onlar biliyorsunuz Çinliler zalim kimseler. Ellerinden geleni kanalına bırakmıyorlar ve Doğu Türkistanlı Müslümanların namazına, orucuna, cemaatine her şeyine engel oluyor. İşte oradaki kimselerden imkanı olan Müslümanlar, güç bulabilenler hicret etmeleri gerekir. İmkanı olup da hicret etmeyenden sorumludur. İmkanı olmayanlara Allah Azze ve Celle zaten Nisan suresinde istisna yapıyor. İlle, i̇llen mustada'fine minar ve nisae vel la istati'una hileten ve la bu hicret etmeyenlerden edemeyenlerden erkeklerden kadınlardan çocuklardan erkek kadın çocuklardan yol bulamayanlar yolculuğa güç getiremeyenler ve yol bulamayanlar müstesna ediliyor. Ondan sorumlu değiller. Allah azze ve celle'nin rahmeti bu. Aynı şekilde fitne ortamlarından Biliyorsunuz Suriye şu anda tam bir fitne ortamı. Hicret edenler var biliyorsunuz. Oradan ayrılan Müslümanlar var. Fitne ortamından dolayı. Dinini, hakkıyla inancını, tevhid inancını ortaya koyamadığı için ayrılan insanlar var. Buraya geliyor, öbür tarafa gidiyor, başka yere gidiyor. Hicret ediyor. Ortaya koysa, dinini şianların sakalıyla, giysisiyle, namazıyla hemen götürülecek. Niye? Sünni olduğu için. Tevhid din üzere olduğu için, Subhanallah. Bu hicret kıyamete kadar devam edecektir kardeşlerim. Ama dediğim gibi ölçüsü dinini, inancının gereğini yerine getiremediği bir zaman bir insan, zor durumda kaldığı zaman hicret şartları gerçekleştiğinde hicret eder. Bunları bizim bu takip ettiğimiz kitabın yazarı anlatırken Subhanallah <gülüyor> diyor ki bugün diyor hicret nereye olacak? Her yerde bir fitne ortamı söz konusu. Hak ehli üzere gariplik, gurbet iyice diyor şiddetlendi ve yeryüzünde fitne alevleri tutuştu. Bu fitneden bahsediyor burada. Kendisi bunu Suriye'deki fitneler çıkmadan önce yazdı. Belki de 5-6 sene veya daha önce, 8-10 sene. 8-10 sene önce yazılan şeyler. Ve Suriyeli bu adam. Allah Azze ve Celle yaşıyorsa hakka isabet ettirsin, onu muhafaza etsin. Onun gibi insanları, hak ehli insanları muhafaza etsin. Ve şu hadisleri, fitne ortamında şu hadisleri delil getiriyor. Tabarani'nin rivayet ettiği bir hadiste diyor ki e, Vasıl radıyallahu anh e, rahmetullah aleyh ben diyor e, Huzeyfe Hüzey, Tübnül yemen bu fitneleri rivayet eden e, ravidir ve Muaz bin Cebeli aleyhissalatu vesselam'ın evindeyken onu böyle harekete geçirdiklerini rahatsız ettiklerini e, işittim Resulullah aleyhissalatu vesselam yani bu Huzeyfe'ye ve Muaz bin Cebele, Muaz bin Cebele Şam'a işaret ettiğini, yani fitne döneminde Şam'a gitmesi gerektiğini, Şam'a gidilmesi gerektiğini, işaret ettiğini duydum diyor Vasıl. Onlara yani Huzeyfe ile Muaz bin Cebele Şam'a doğru işaret ediyor. Fitne döneminde oraya gidin. Bunu... Bu Muaz bin Cebel'den Huzeyfe radıyallahu anhum'alar iki defa, üç defa soruyorlar. Her üçünde, ikisinde, üçünde de, ikincisinde de, üçüncüde de Şam'ı işaret ediyor. Ve diyor ki size Şam'a gitmeniz gerekir. Çünkü orası Allah'ın beldelerinin en safı, en temizidir. Ve orada mahlukatın en temiz olan kimseleri ya en hayırlıları der. En hayırlı kimseler ikamet ederler. Her kim oradan imtina ederse o zaman da Yemen'e gitsin. Yemen'e gitsin. Subhanallah. Bununla ilgili bir hadis daha var. Onu da söyleyelim. Üzerine konuşalım inşallah. O da aynı şekilde e, sahih bir hadis. Ebu Umame'den geliyor. Diyor ki Ali Aleyhisselatü Vesselam Şam Allah'ın arzından Allah'ın arzından Allah'ın en e, Allah'a en saf olan yerdir. Allah'ın safıyatı e, Arzdan Şam'dır. Yani Allah Azze ve Celle e, en temiz olan yer e, Şam beldesidir. Orada mahlukatın, Allah'ın kullarının en hayırlı kimseleri bulunur. Ve hadisin devamında ümmetimden bir grup cennete Hesapsız ve azapsız girecektir diyor. Subhanallah. Buralarda ve bunun gibi bir sürü hadiste kardeşlerim Şam'a işaret ediliyor. Fitne döneminde Şam'a gidildi. Yalnız Şam bugünkü Dimeşk değil bugünkü Suriye'nin başkenti değil sadece. Büyük bir alan. Ta e, Türkiye'nin güneydoğusuna uzanan, Irak tarafına uzanan, Basra tarafına uzanan bu bölge Allah'a o alem, hatırladığım kadarıyla büyük bir alam. Bundan dolayı şia, ehli şia buraları ele geçirmek istiyor. Bundan dolayı Yahudiler arzu mevdut vaad edilmiş topraklar diye buraları ele geçirmek istiyor. Bundan dolayı biz ehli sünnet vel Cema buralara önemsiyoruz. Bu hadislerden dolayı, buralar çok kıymetli yerler. Evet şimdi fitnenin kaynadığı, fitnenin tutuştuğu bir ortam, Suriye ve Şam bölgesi ama ve vesselamın mucize olan hadisleri ileride oraların bir emniyet beldesi olduğuna işaret ediyor. Bugün öyle olabilir ama bu bugünkü vakıya bu hadislerin manasına ters değildir. İleride, i̇leride inşallah oralar emin belde olacaklar ve insanlar fevç fevç, grup grup oralara gidecekler belki de. Bunun zamanını ancak Allah Azze ve Celle biliyor. Çünkü bu bir gayiptir. Gelecekle ilgili bir gayip. Subhanallah. Allah Azze ve Celle hak, hak ehline kardeşlerim, bizlere ve bizim gibi hak ehli olmaya çalışan insanlara basiret versin. Böyle bir durumda nereye gideceğini, ne yapacağını bilen kimselerden eylesin. Evet. Böyle durumlarda, fitne durumlarında en önemli şey şu ayet-i kerimeyi hatırlamak. Allahu Teala ve idaceh ve izaceh emnen en khafun eza'u Onlara bir, e, iş zaman, bir iş geldiği zaman ve izaceh emrun bir iş geldiği zaman eza'u bih Hatırladığım kadarıyla onu yayanlar diyor. Yani kendilerine bir şey geldiği zaman hemen ortalığa yayalım. Onu bilen kimselere, Rasule, Peygamber'e götürselerdi ve bilen kimselere, o hususta bilgi sahibi olan, alim olan kimselere götürselerdi de onlar ondan çıkacak hükmü bilirlerdi diyor. Yani ilim sahibi olan kimselere ortamla ilgili, durumla ilgili haberleri verip onların söylediklerine göre hareket etmek gerekiyor. Evet, emre minan emre, öyle Allah Azze ve Celle bilenlerimizi eksik etmesin, bilenlerimizi eksik etmesin, onlara da sebat versin inşallah. Evet, hicretten bahsediyorduk ya. Bu hadisler fitne döneminde işte Şam'a ve benzeri yerlere Şam'a olmazsa. Yemen'e gidilmesi gerektiğini ifade ediyor. Herkese Yemen'de de fitne var. E, Yemen'de de bir sıkıntı söz konusu biliyorsunuz. Orada da e, Şia'nın ehl Sünnet'e karşı müthiş bir taarruzu söz konusu. Orada ehl Sünnet olan Müslümanlar Şia'ya karşı büyük bir mücadele veriyorlar. Allah bunları muvaffak etsin. Kardeşlerim, müşriklerle, kafirlerle yaşayan bir kimse, yaşayan bir kimse, ama hiçbir mazereti olmaksızın, hiçbir geçerli mazereti olmaksızın bundan zimmet beri olmuştur. Yani ondan e, bu gibi kimselerden koruma, muhafaza, himaye söz konusu değildir. Yani kastımız burada bir sürü şeylerden bahsetmiş. Özellikle Amerika'da veya e, Avrupa'da fark etmez. Oradaki yaşayan Göçmen olan veya çalışan insanlar için gördükleri, yaşadıkları birçok fitneden. Nedir o fitneler? İşte biliyorsunuz dinleri üzere fitneye düşmek, inançlarını, inançları hususunda fitneye düşmek yani inançlarının, dinlerinin bozulması, felsefeye yönelmeleri, Darwin teorisine yönelmeleri, teknolojiyi ve birtakım böyle şeyleri astronomik bilgileri ön plana çıkartmaları zinanın, fuhşun kumarın artması, ribanın yani faizin yayılması kadın erkek eşitliği ve kadın ve erkeklerin karışık olması gibi hususlar Avrupa ve benzeri yerlerde çok yaygın buralarda ve bu gibi yerlerde tamamen fıskı fucuratın olduğu yerlerde bir insan bir insan kalabilmesi için, bir Müslümanın yaşayabilmesi için iki şeye çok iyi sahip olması gerekiyor. İki şeyi bilmesi gerekiyor. Muhammed Salih Hüseyin'in Usulü Selası adlı kitabında hicretin oralarda kalmanın şartlarını çok güzel anlatmış. Usulü Selası adlı kitapta. Burada var o. İki şey çok önemli. Birincisi, orada kalabilmek için güçlü bir imana sahip olacak. Güçlü bir imanı olacak. Dini bir bilgisi olacak. Dini bir bilgisi olacak. Ve orada kalabilmek için yani güçlü bir bilgisi, dini bilgisi, imanı kuvvetli olmakla birlikte ikincisi de orada kalmaya zorunlu olacak. Bir ihtiyaçtan dolayı kalacak. Ve dini şiarlarını Yerine getirebilecek. Namazını, orucunu, zekatını, cumasını, camisini yerine getirebilecek. Dini şeyallarını yaşayabilecek bir konumda olacak. Bu ve benzeri şartları getiriyor. Bunlar olmazsa, bunlar yerine gelmezse, o zaman tam bir sıkıntı, tam bir vebal altında olur. allah Teala oradaki kardeşlere yardım etsin. bilinç versin, şuur verin. Oralardan gelen birçok insan dönüş yapanlar ve halen orada yaşayanlardan bazıları ya kendileri ya da nesilleri, evlatları, çolukları, çocukları veya torunları fikneye düşmüş durumda. Onların dinlerine meyletmiş durumda. Evet, bizim memleketimiz de oralara özene özene oradan bir farkı kalmıyor, kalmadı da. Allahu Teala, buradaki Müslümanlara bilinç versin. Bizleri o fisko fucurat'tan Gayrimüslimlere Müslümlere benzemekten uzak eylesin. Dinimize sahip çıkmayı nasip etsin bizlere kardeşlerim. Bu hususta Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözü var, onu da nakledelim inşallah. Müşriklerle beraber onların beldelerinde yaşayan, ikamet eden kimse korunmaktan, muhafaza edilmekten beri olmuştur. Ondan diyor, ondan zimmet kalkmıştır. Koruma, muhafaza, himaye kalkmıştır. Sübhanallah. Bu aynı zamanda bizim kimlerle beraber olduğumuza da işaret ediyor. Olacağımıza da. Müminlerle beraber. Hangi beldede, hangi ortamda olursak olalım, Müslümanlarla beraber olmak gerekiyor. Keşke el elverse de, Dinini yaşayan insanlar hep bir araya toplansan. Üçüncü elde edeceğimiz önemli derslerden biri de güzel ahlak, güzel bir yaşantı, kalp yumuşaklığı, kalbin yumuşak olması, huy güzelliği, Müslümanın hasmına, düşmanına karşı elde ettiği en önemli bir kazançtır. Yani böyle e, değerli bir belge. Kazançlı bir belgedir. Çünkü düşmanlar, hasımlar bu güzel hasletleri itiraf edeceklerdir. En sonunda. Kimde olduğu gibi? Ebu Bekir radıyallahu anh de olduğu gibi. Subhanallah. Abu Bekir radıyallahu anhın bu güzel ahlakını müşrikler itiraf ediyorlar. Çaresiz kalıyorlar. Doğru diyorlar. Yani. Onun için Ebini takın dediğimiz o adam, Abu Bakr ihmaliasını alan adam ne diyor bakın hatırlayalım diyor ki diyor ki sen diyor memleketinden çıkacak bir adam ve başkaları tarafından çıkartılacak bir adam da değilsin. Sen başkasının yanında olmayan malı insanlara kendi yanında bulunan o malları başkasında bulunmayıp da sen de olan malı ihsan edensin. Subhanallah. Kim başkasında olmayıp da kendisinde olan bir şey verir? Kim bunu ikram eder, hibe eder? Böyle birisi Ebu Bekir. Sen misafiri ağırlarsın. Yükünü taşıyamayan kimsenin yükünü taşırsın. Ve sen hakkın engellerine karşı yardımcı olursun. Böyle bir insansın. Sen nasıl çıkartılabilirsin ki diyor ve himayesini alıyor. İşte Ebu Bekir'in bu inceliğini, bu nazikliğini, bu kalp inceliğini, huy güzelliğini müşrikler itiraf ediyorlar. Ebu bakır radıyallahu an bu özelliğiyle kafirlerin kalplerine korku salmıştı. Allah Allah nasıl oluyor ya Sübhanallah. Yani böyle naziklik, kibarlık, ondan sonra güzel yaşantı, güzel ahlaklık, kafirler nasıl korkar? Korkuyor işte. Hani evinden çıkıyor, evinin avlusuna, bahçesine bir ibadethane gibi bir yer yapıyor. Başlıyor namazını kılmaya. Ve Kur'an okurken hüngür hüngür ağlıyor. Allahu akbar. Ondan sonra ne yapıyor? Müşriklerin çocukları, kadınları toplanıyorlar. Hayretle ona bakıyorlar. Okuduğu şeyden ibret alıyorlar. Bulundukları dini, batıl dini, şirk dinini sorgulamaya başlıyorlar. Ve müşrikler Bizim çoluğumuzu, çocuğumuzu, kadınımızı, kızımızı fitneye düşürüyorsun sen diyorlar. İşte bu korkunun ta kendisi. Allahu akbar. Ebu Bekir'in bu özelliği çok önemli. allah Teala böyle hasretler versin bize. Evet kardeşlerim. Diyor ki yazar. Allah Azze ve Celle ona rahmet etsin ondan razı olsun, Müslüman'ın ehliyle, ailesiyle ve etrafındaki kimselerle beraber olması, onların ezalarına, sıkıntılarına katlanması ve İslam'ın güzelliklerine davet etmesi ama onların münkerlerine, kötü işlerine, Allah'a isyan olan işlerine de iştirak etmemesi gerekiyor, diyor. Aynen Ebu Bekir radiyallahu anh yaptığı gibi. Ailesiyle, ehliyle, insanlarla beraber olup ama onların münkerlerine, kötülüklerine katılmaksızın onları güzelce İslam'a, en güzel şekilde İslam'a davet etmesi gerekiyor. Kimsenin soyutlanıp bir yere inzivaya çekilme hakkı yok, mağaraya çekilme hakkı yok, eve kapına hakkı yok. Bu doğru değil. İşte o yüzden Ali Siratü ve diyor ki El müminu lladhi yuhalitun nasa ve yesbiru ala izahum eftale min el müminu lladhi la yuhalitun nasa ve wala yesbiru ala izahum Mümin kimse insanlara karışan, insanların içinde olan ve onların ezalarına sabreden Mümin kimse, iman eden kimse insanlara karışmayan Onların sıkıntılarına katlanmayan ezalarına katlanmayan kimseden daha hayırlı Eftaliyet burada Bir başka hadiste Bu her iki hadiste Ahmet bin Ambel'de sahih olarak ediyor. Bu söylediğim hadiste hakeza Mümin kimse, iman eden kimse Sıcaktır, samimidir Ve birleştiricidir bu birleştiridir birleştiricidir ve böyle yakın davranmayan samimi olmayan birleştirici olmayan kimse de hayır yoktur diyor Allah Bu bir başka hadiste bunun devamında hayrun nasıl hayrun nasıl en fa'hum, insanların en hayırlısı en fa'hum, nasıl insanlara en faydalı olan yani insanların işlerine yardımcı olan sıcak davranmak arayı birleştirmek samimiyeti artırmak ve insanlara faydalı olmak gerekiyor. Allahu Teala bu özellikleri bizlere nasip etsin. Eğer bunlar olursa birleşiriz, cennetleniriz ve bunlar olursa başarıya ulaşırız inşallah. Son olarak kardeşlerim bugünkü Müslümanların sıkıntılarından bizlerin yani bizlerin sıkıntılarından biri de huşunun Allah Azze ve Celle'ye karşı e, saygılı olmanın, kalpten içten gelerek ibadet etmenin, huşu ile namaz kılmanın azalması veya kaybolması. Onun için aleyhissalatü vesselam Diyor ki sahih bir hadiste Ebû Derdan'ın rivayet ettiği bir hadiste bu ümmetten ilk kaldırılacak şey huşudur. Hatta hiç huşulu kimse görmezsin diyor Allahu Ekber. Bir, bir başka hadiste ilk kaldırılacak şey emanettir diyor. Bunlar yani emanetin, huşunun ne kadar önemli olduğuna işaret ediyor. Huşu kaldırıldığı zaman demek ki arkasından birçok şey çözülüp geliyor allah Teala ibadetlerimize huşulu olmayı nasip etsin. Bir başka e, hadiste de bu ümmetin evvelinin salahı, islah olması, onların yani düzelip düzelip insanlara faydalı olması, salahı zühd, yani e, dünya hayatında meyletmemek ve yakın bir imandır. Kesin bir iman. Ahirini ise, yani bu ümmetin ilkini ıslah eden iki şey. Dünya hayatına önem vermeme ve kesin yakın bir iman. Sonunu bizleri ve bizden sonrakileri kast ediyor. allah Alem sonunu helak eden şey ise cimrilik ve ikincisi de uzun emel. Yani istek ve arzularının Bitmez, tükenmez olması. Emelinin uzun olması. allah emanet olun. Malik bin Dinar da şöyle diyor. Çok önemli bir söz. Bir kula kalp katılığından daha büyük bir ceza verilmemiştir diyor. Kalbi katıysa bir insan. Allah Azze ve Celle bir e, kavme bir topluluğa gazap ettiği zaman onların kalbinden rahmeti çıkartır alır diyor. Evet. Allah'ın gazap ettiği kimseler gerçekten merhametsiz oluyorlar. Acıma duyguları çekilip alınıyor onların yüreklerinden. Ondan sonra artık zulmün, işkencenin bin bir çeşidi. Kimse önüne geçemiyor. Bu nasıl olur diyorsun yani. Bu insanlıkta var mı diyorsun. Çünkü rahmet alınmış. Allah Azze ve Celle kalbinden rahmeti çekmiş çıkarmış. Ne yapacak bir insan? Var gücüyle işkence edecektir, var gücüyle zulm edecektir. Allah Azze ve Celle bu zalimlerden korusun, müminleri, merhamet sahibi kimseleri. Allahu Teala'dan güzel ahlak, güzel bir yaşantı, kalp yumuşaklığı. İslam'a davet ederken güzellikle davet eden, sıcak, samimi, birleştirici, yapıcı kimselerden olmayı bize nasip etsin ve bizleri kalp katılığından, huşusuzluktan, kaba davranmaktan, kaba sözlerden de korusun. Bizleri ve nesillerimizi. Havadullahu Aleme sallallahu ve Subhanak ve bihamdik. illa